muhabbet bağında diyoruz. Niye muhabbet bağında Fatih abi? Çünkü siyeri bir yani Peygamber Efendimizin hayatını işliyoruz. Hayatını okumaya gayret ediyoruz. Muhabbet bağı muhabbet bağımızı taze ediyoruz. Ve bağı muhabbet manasına muhabbetlerin derildiği, muhabbetlerin toplandığı bir gülistan içerisindeyiz. Muhabbetten Muhammed oldu Hazreti. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Hazreti Peygamber o muhabbetin bir eseriydi. Bir muhabbetten bahsedilir de orada Hazreti Peygamber yoksa oradan nasıl bir muhabbet çıkabilir? Ne hasıl olabilir? Oradan bir şey beklenmez. Muhabbet adına bir şey çıkmaz. İlla o lazım. Diye muhabbet bağı diyoruz. Ve Hazreti Peygamber Efendimizin hayatı saadetine, nurlu, güzel, mübarek hayatına Tekrar okumaya ve işlemeye, onu anlatmaya, ondan bahsetmeye devam ediyoruz. Efendim en son, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, mübarek nesli pakinden, pak, temiz bir nesilden geldiğini ifade etmiştik. Daha doğrusu böyle ifade edilmişti, biz de bunu nakletmiştik. Hep secde ehli, hep meşru bir çerçevede, Hazreti Allah'ı tanıyan, ona ibadet eden tertemiz bir nesilden gelir. Ruhi pâktir, cesedi pâktir ve nesli de pâktir. Serapa tertemiz bir nurdan ibarettir. Silsile olarak da, cisim olarak da, ruh olarak da. O temizlikten Allah Teala bizleri de nasip de eylesin. Amin. Bugüne kadar, şu ana kadar işlediğimiz şeylerden dolayı kalplerimiz cesetlerimiz kirlendiyse o pak ve münevver olan tertemiz olan Hazreti Muhammed Mustafa'dan bahsederek Cenab-ı Hak bizleri temizlesin o nuru idrak edecek şekilde pak ve münevver eylesin Amin. işte onu anlatıyorduk Nesli Pak'ini anlatıyorduk ve neticede iki Cihan Serveri Efendimizin e, mübarek pederleri babası Hazreti Abdullah ve dedesi Hazreti Abdülmuttalip ile Bugünkü konumuz Bu akşamki konumuz devam edecek Tabi Mübarek kurban bayramının Güzel günlerindeyiz Allah Teala'nın Fecir suresinde yemin ettiği Ve le yâlin Diye kasem ettiği 10 mübarek gecenin de içinde bulunmaktayız Cenab-ı Hak Şu anda Kabe-i Muazzama'ya yönelmiş Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyen hucac kiramın o sevdasına O muhabbetine bizim muhabbet Bağımızı da bağlayarak İnşallah e, bizlerin muhabbetten nasip dar eylesin. Ve Kıymetli dinleyicilerimiz de Gidemeyenlere gitmek Gidenlere de tekrar gitmeyi cenab Hak Nasip eylesin Ve hac farizasını Yerine getirdikten sonra veya evvel Yapmış da olabilirler Ravza-i Pâk Cesedi pak, nesli pak ve nuru ve ruhu pak olan Hazreti Peygamber'in ravzası da paktır. Onun cennet bahçesi olan kabri de paktır. O pak ve temiz olan, kabre giden, orayı görmek nasip olan kardeşlerimize, Cenab-ı Hak ziyaretlerini kabul, müjdesini verdiği gibi, bizleri de o ziyaretlerden en güzel şekilde hissedar eylesin. Diyoruz ve Hz. Abdullah Efendimiz'in pederi yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'in Bazı hadiseleri ile beraber Siyer'e yani Peygamber Efendimiz'in hayatını işlemeye devam ediyoruz metinden istiyorsanız okumaya Eyvallah. devam edelim fakir yine arada münasebetli veya münasebet sizden söz alacağım Hz. Peygamber'in gönderilişine yakın dönemde Tevhid inancı yitirilmiş Kabe kavim ve kabilelere ait putlarla doldurulmuş, zemzem kuyusu da iptal edilmiş bulunuyordu. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip bir gün Hicr'de uyurken rüyasında kendisine zemzem kuyusunu kazıp ortaya çıkarması söylendi. Hicr'de uyurken dediği hemen kıymetli dinleyicilerimiz, arz edelim. Kabe'yi muazzamaya bitişik Kabe gidenler bilir, gidemeyenler de dikkat etsinler. Bitişik böyle hilal şeklinde bir duvar, yüksekçe bir duvar var. Orası hane gibi, ev gibi. Hicri İsmail deniyor oraya. Orası Kabe'ye bitişik sayılır. Kabe tavaf edilirken oraya girilir edilir ama Kabe'ye yönelerek cemaatle namaz kılındığında o Hicri İsmail'in, hicrin içinden insanlar çıkar. Çünkü Kabe'nin içine dahil olduğu için İçinde herhangi bir canlı, herhangi bir nesne varken o tarafa doğru secde ettirmemek için ümmet Muhammed'i hicrin içerisi boşaltılır. O hicirde istirahat edip uyudukları vakitte bir rüya gösterildi. Değil mi? Eyvallah. Evet devam edelim. Daha sonra da bir işaretle kazılması gereken yer kendisine gösterildi. Abdülmuttalip kazı işine başladığında Kureyşliler, mabedimizin yanını kazdırmayız diyerek ona mani oldular. Evet zemzem kuyusunu bulmak üzere bir rüya gösteriliyor. Şurayı kaz, bu kuyuyu biz sana bulduracağız diyor rüyadaki e, işaretle. Yani Cenab-ı Hak'ın lütfu tabii bu. Rüya meselesi farklı bir e, sahadır. Eğer kıymetli dinleyicilerimiz bu programdan sonra rüya hakkında belli bir mevzu öğrenmek veya sormak isterlerse o İsteğe göre biz programı yönlendiririz. Program arasında bir 15-20 dakikayı rüya hakkında anlatabiliriz. Fakat şimdi buraya teferruhata girmeden buraya geçiyoruz. Abdülmuttalib'in henüz onlara karşı duracak gücü yoktu. Bunun üzerine Abdülmuttalip, Allah kendisine 10 evlat verir ve bunlar da onu koruyacak çağa erişirlerse onlardan birisini Kabe'nin yanında kurban etmeyi adadı. Bir müddet sonra Kureyşliler, Abdülmuttalip'te gördükleri bazı harikulade halil ve işaretler sebebiyle yumuşadılar ve ona müsaade ettiler. Abdülmuhtalip kuyuyu kazdı ve zemzemi ortaya çıkardı. Zamanla on evladı dünyaya geldi ve kendisini koruyacak çağa eriştiler. Bunun üzerine rüyasında adağını yerine getir denilerek yıllar önce Allah'a verdiği söz kendisine hatırlatıldı. Adağını yerine getirmek için Sırayla koç ve sığır kesen Abdülmuttalip'ten her seferinde daha büyüğü istendi. Şimdi burada bir duralım. Kainatta tesadüfe yer yoktur. Kainat tevafuklar manzumesidir. Her şey yerli yerindedir. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Çok uzun bahis açmayacağım. Fakat şunu hatırlatacağım. Tam Kurban Bayramı'nın arefesinde. Hz. İbrahim'in ve İsmail'in soyundan gelen Abdülmuttalip, Abdullah ve o soyun en güzeli olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dünyaya gelişinden evvel kurban kesme cilvesinin zuhur etmesi bir daha Hz. İbrahim'den sonra bu şekilde vadini yerine getir diye bir halin zuhur etmesi ne kadar tesadüf olabilir? O nesilden gelmenin bir cilvesiyle ailesi Dedesi peygamber değildir, babası peygamber değildir. Peygamberlerin soyuna dayanır. Fakat onun gönderilişine yakın bir tarihte böyle bir hadisenin zuhur etmesi herhalde tesadüf değildir. İrfanınıza, kıymetli dinleyicilerimizin de irfanına mevzuyu bırakıyorum. Üzerinde lütfen düşünsünler. Belki farklı bir şey zuhur eder. Evet. Daha büyüğü nedir diye sorunca, oğullarından birisini kurban etmeye adamıştın denildi. Bunun üzerine evlatlarını toplayan Abdülmuttalip, Allah için yapmış olduğu adağı gerçekleştirmek için onları itaate davet etti. Onlar da muhalefet etmeksizin sen adağını yerine getir, istediğini yap dediler. Çünkü Hz. İsmail'in neslinden gelen bir aile. Babacığım ben sana mukavemet etmem, sen emrolunduğun gibi yap diyen bir dedenin torunları onlar. Onlar da suhur etti. Bu eserde geçen, okuduğumuz metinde geçen malumatı farklı şekilde şöyle de izah etmişler. Ben burayı kazacağım ve zemzem çıkarsa ben o kadar eminim ki bana gelen ilhamattan muhakkak buradan zemzem çıkacak. Bana buna müsaade edin ve çıkarsa bunun bedeli olarak Kabe'de yemin ediyorum ki oğullarımdan bir tanesini kurban edeceğim eğer 10 tane oğlum olursa diyerek de böyle bir, Ahitte böyle bir yeminde, kasemde bulunduğunu rivayet ediyorlar. Abdulmuttalib aralarında kura çekerken "Allah'ım, ben evlatlarımdan birisini sana kurban etmeye adamıştım. Aralarında kura çekeceğim. Onlardan dilediğine isabet ettir." diye dua etti. Kura peygamber efendimizin babası Abdullah'a çıktı. Ya Kurban etmek üzere oğlunu Kabe'ye götürdüğünde Mekkeliler evlat kurban etmenin adet haline gelmesinden korkarak ona mani oldular. bir ikna ederek bir alime götürdüler. Alim, sizde bir insanın diyeti ne kadardır diye sordu. Öyle ya bir insanı kazan öldü, kan davası falan gibi demek ki o zamanlarda oluyor. Herhangi bir şekilde dolayı bir insan öldürüldüğünde... Siz diyet olarak ne verirsiniz? Hani bu kan davası yürümesin de hiç olmazsa canın karşılığı değildir ama biz bu cana kıydık fakat kazaen kıydık. Bunu mazur görün. Ne olur bu hakkınızı bizden düşürün şeklinde. Bir şey beyan edildiğinde ne kadar kurban verirsiniz diyor. Kaçtır diyeti nedir insanın diyeti? Böyle bir soru soruyor. 10 devedir diye cevap verdiler. Bunun üzerine alim, Öyleyse Abdullah ile 10 deve arasında kura çekin. Kura Abdullah'a çıkarsa 10 deve daha ilave ederek 20 deve ile Abdullah arasında tekrar kura çekin. Bu sayıyı kura develere çıkıncaya kadar onar onar artırın tavsiyesinde bulundu. Ya enteresan. Evet. 10 deve ile Abdullah arasında kura çektiklerinde kura Abdullah'a çıktı. 10 deve daha ilave ederek kurayı tekrarladılar. Yine Abdullah'a çıktı. Develerin sayısı yüze varıncaya kadar Kur'a bu minval üzere devam etti. Sayı yüze ulaşınca bu sefer Kur'a develere çıktı. Abdülmuttalip iyice emin olmak için Kur'ayı üç defa daha tekrarladı. Bu esnada ayağa kalkarak oğlunun kurtulması için Allah'a dua etti. Her defasında da Kur'an'ın develere çıktığını görünce oradakiler, Sevinçlerinden tekbir getirdiler. Demek ki artık razı olmayacak meblağ kolay mı? Hazreti Peygamberin cetti, Hazreti Peygamberin babası. Herhangi bir insan gibi değil. On kere çekiliyor. Bedeli ağır. Herhangi bir insan gelmeyecek. Ona da işaret var. Burada bir güzellik daha var. Müsaade ederseniz. Bir incelik, bir nezaket daha var. Allah Teala'nın kapısı, Allah Teala'nın rucu edilen, müracaat edilen kapısı, hemen şimdi biz bu tabiri anlamadık diye frekansı değiştirmesinler, İnşallah açıklamaya gayret edeceğim. En önce bir metni söyleyeyim de, Allah Teala'ya rucu etmek için o kapıya gelindiğinde, o kapı hüccet kapısı değildir, hacet kapısıdır. Allah kapısında kendi varlığına delil gösteren insan istemez. Onun varlığına kendisini mahveden, onun varlığına kendisini teslim eden, hacetini arz eden ister. Bunu böyle yaparsan ben oğlumu kurban ederim. Sen misin? Bir şekilde Allah Teala'ya karşı bir şey vaat eden. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, herhangi bir adağın gerçekleşmesinde ''Fazlaca nezir etmeyiniz. Şu işim olsun şu kadar verelim. Allah'la pazarlık gibidir, ağır olur.'' diyor. ''İlle de böyle bir adak koştun, adanı evvel daha hadise olmadan yap.'' diyor. ''Büyükler, şu işim olursa kurban keseceğim. Evvelden kes.'' diyor kurbanını. ''Çünkü Allah Teala, fazlaca nezir hoş değil.'' diyor. ''Çünkü onun kapısı hacet arz edilecek kapıdır.'' Hüccet gösterecek, şunu da veririm sana, bunu da veririm sana diye. Allah'ın hazinesinden, zaten verdiğin de Allah'ın mülkünden, Allah'ın hazinesinden bir şey talep ettiğinde, kendi mülkünden, kendi hazinenden bir şeyleri sunma. Ona karşılık verirsen ben de bunu veririm deme. Pek müsait değil, hoş değil İslam ahlakında. İlle de böyle bir şart koştu. Hani senin o davada samimiyetini göstermek üzere yaptığın bu fiili, daha samimi olduğunu göster ve daha olmadan nezini yerine getir diyorlar. Burada da bu nezaket var. Sen misin ben böyle yaparım diye iddia eden, böyle fazla iddia olununca o hacet kapısında hucet gösterildikçe Allah Teala o hücceti sen bana karşı nasıl gösterirsin diye bazen böyle cilveler yapar diyorlar. Aynısı peygamberlere de olmuştur. Ümmet-i Muhammed'den birçok zevata alimlere de olmuştur. Günümüzde de kendi hayatımızda da muhakkak buna benzer şeyler hukuk bulmuştur. Demek ki bu hem Hz. Abdullah'ın peygamber efendimizin babası olması hasebiyle böyle bir cilve zuhur etti. Yüz deveye meblağ ulaşınca artık hep kura o tarafa çıkar oldu. Ayrıca e, yani ben istersem seni daha da zora koşarım. İsimi baştan benden pazarlık yerine kendi kulluğunu, abdiyetini bilerek Allah'a hacetini arz etmek iyidir şeklinde bir kıssadan hissede çıkıyor burada. Evet. Sonra Abdülmuttalip develeri kurban ederek etlerini tasadduk etti. Bugün İslam şeriatında öldürülen bir insanın diyetinin yüz deve veya bunun bedeli olarak belirlenmiş bulunması bu tarihi hadiseye istinadendir. Daha Resulullah Efendimiz zuhur etmeden evvel insanlığın diyetinin bile meblağı yükselmiş. İnsanlığın diyetinin bile meblağı yükselmiş. Hazreti insana kıymet verileceği daha henüz zuhur etmeden evvel zuhur etmiş. Fevkalade evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Atası İsmail Aleyhisselam'ın ve babası Abdullah'ın kurban edilmek için seçildiklerine işaretle ben iki kurbanlığın oğluyum buyurmuşlardır. Allah Allah. Peygamber Efendimizin her ifadesi güzel. Şu ifadenin sıcaklığına bakın. Şu ifadenin yani ruhunuzda yansın. malumat olarak dinlemeyin. Şu ifadeyi kalbinizle dinlediğinizi düşünün. Lütfen bir defa daha okur musunuz orayı? Ben iki kurbanlığın oğluyum. Evet. Devam edelim. Yine bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Zebihain Zebihayn iki kurbanlığın oğlu diye anılırdı. Hazreti Abdullah dış görünüş ve ahlak bakımından hem kendi kardeşlerinin hem de diğer bütün Kureyş gençlerinin en güzeliydi. Akıl, zeka ve kemal itibarıyla da yine onların en üstünüydü. Bu sebeple Kureyş'in bütün genç kızları onunla evlenmeye taliptiler. Zaten derler ki kurbanlık meselesindeyim fakir. Yani biz görüyorsunuz bunlar da bir tevafuk. Biz programın bu bölümünü kurban bayramından evvel geleceğini düşünmemiştik kendisi yerine yerli yerince yerleşmiş oldu diyorlar ki Hz. İsmail'i bıçak kesmedi nasıl kessin diyorlar Nur-u Muhammedi ona intikal etmişti Nur-u Muhammedi'nin intikal ettiği bir ceset nasıl olur da bu şekilde kesilir Allah'ın muhabbeti Habibullah'ın e, zuhur edeceği zatın nuru Hz. İsmail'deydi ona binaen zaten bıçak kesmedi diyorlar. Burada da Hz. Abdullah Efendimiz'e bu nur intikal etmiş ki, Cenab-ı Hak böyle cilveyle biraz daha farklı bir şekilde e, onu kurbandan azat eylemiş. Fakat hem Hz. Abdullah'a hem Hz. İsmail'e işaret ederek, ki kurbanlığın oğluyum, onların neslinden gelmekteyim diye beyan etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple Kureyş'in bütün genç kızları onunla evlenmeye taliptiler. Hatta Varaka bin Nevvel'in kız kardeşi Rukiye Abdullah'ın alnındaki nuru görünce bunun peygamberlik nuru olduğunu anlamış ve beklenen son peygamberin annesi olma şerefine nail olmak isteyerek Hazreti Abdullah'a kendisiyle evlenmesine karşılık yüz deve teklif etmişti. Abdülmuttalip oğlu Abdullah'a Beni Zühre kabilesinin efendisi Vehb bin Abdi Menaf'ın kızı Amine'yi istedi. Kureyş'in nesef ve şeref bakımından en üstün kızı olan Amine de buna muvafakat edince nikahları kıyıldı. Ondan evveli de var. Ee, belki bundan sonra zuhur ediyor tarihteki de. Şu an tam vazih bir şekilde açık bir şekilde hatırlayamıyorum. Bir Kureyş'in çok zenginlerinden bir hanım. Hem güzel hem zengin. Hep Hz. Abdullah'ı talep eder. Hz. Abdullah'a kendini göstermek ister. Bir şekilde onunla beraber olmayı arzu edermiş. Bilhassa Hz. Amine validemizle izdivac ettikten sonra da bu şekildeki Hz. Abdullah'a yaklaşması devam etmiş. Devam etmiş ama bunda bir türlü muvaffak olamıyormuş. Yani her gördüğü yerde Hz. Abdullah'a bir şekilde teklif ediyor. Benimle beraber ol, benimle evlen, ya yani bir şekilde beraberliğimiz olsun diye. O kişinin Hz. Abdullah'a bu düşkünlüğü, Hz. Abdullah Efendimiz'e bu tutkunluğu artık Kureyş tarafından bilinir. Herkes tarafından da alay mevzu olurmuş. Fakat bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in pederi yani babası, Hazreti Abdullah Efendimiz evlenmeden evvelde evlendikten sonra da bir müddet hanımların talep ettiği, beraber olmayı istediği çok sevimli, çok mübarek, çok muhterem, şimdiki tabirle çok yakışıklı fakat cazibesi olan bir zat demiştik. Metinde öyle geçmişti. Bu meyan'da kendisine bu şekilde hep beraber olalım teklifini yapan birlikteliği teklif eden bir hanım olduğundan bahsetmiştik ve orada kalmıştık bir müddet böyle devam ediyor Kureyş'in peşinden koştuğu bir hanım bu fakat o Hz. Abdullah'ın peşinden koşuyor işin tuhaflı o artık Kureyş içerisinde bu durumundan dolayı yani magazin kültürü diyoruz ya herkes tarafından bu durumu malum olduğu için alay mevzu bile olmuş fakat bir gün Böyle veya birkaç gün Hiç artık Hz. Abdullah Efendimiz'in peşinden Gitmez Hiç onu umursamaz bir hal Takınmaya başlamış Demişler ki ne oldu Artık ümidini kaybettin tabi Yüz bulamadın şimdi vazgeçiyorsun Hayır demiş ondan değil yani Ben vazgeçmezdim e Neden Ben onda bir nur görüyordum Bir cazibe görüyordum Artık o nuru o cazibeyi onda göremiyorum Benim gözümdeki o farklı görünmesi gitti kayboldu demiş. Sizi falan gördüğüm gibi görüyorum adeta. Farklılığını fark edemiyorum. Diyorlar ki İslam alimleri, kendisindeki nur Hz. Amine'ye geçti çünkü diyorlar. O cazibenin esas sebebi Hz. Peygamber Efendimizin nurunun cazibesiydi. Hz. Abdullah'tan yansıyan oydu diyorlar. Evet. Abdul oğlu Abdullah'a Beni Zühre kabilesinin efendisi Vehb bin Abdümenaf'ın kızı Amine'yi istedi. Kureyş'in nesep ve şeref bakımından en üstün kızı olan Amine de buna muvafakat edince nikahları kıyıldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Hazreti Amine'nin nesebi Vehb bin Abdümenaf bin Zühre bin Kilab bin Mürre şeklindedir. Zühre Haşim oğullarının ataları olan Kusay bin Kilab'ın kardeşi olduğundan Hazreti Amine'nin nesebi Hazreti Abdullah ile Kilab'da birleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana rahmine düşünce Abdullah'ın alnındaki nur Hazreti Amine'ye geçti. Burada çok kısa bir yere temas edeceğim. Beni Kilab diyor ya Kilab. Eyvallah. Kilab affedersiniz köpek demektir. Köpekler ve köpek demektir. Yani bunu hani kel köpek manasına bilenler de vardır. Bir nazik bir durum var orada. Onu beyan etmek istedim. Bu lakabı almasının sebebi, dedelerinin bu lakabı almasının sebebi şu. Hazret o kadar merhametli, o kadar cömertmiş ki. insanları doyurmakla kalmıyormuş. Mekke'nin civarında ne kadar köpek varsa, aç, affedersiniz hayvan varsa, bizzat elleriyle onların azıklarını onların yiyebileceği kıvamda hazırlayıp köpekleri doyurmuş. Bu kadar merhametli. Yani nesep olarak soylu olması sadece nesebin soyluluğu değil, ahlakende. Bütün mahlukata, insanlığa hizmeti olan en seçkin bir aileden gelmektedir. Hz. Amine'nin cetti, dolayısıyla Peygamber Efendimizin anne tarafından cetleri. Evet. Peygamber efendimizin babası Hazreti Abdullah izdivacından kısa bir müddet sonra Kureyş'in bir ticaret kervanıyla Şam'a gitmişti. Ticaretini bitirip dönerken yolda hastalandı. Medine'ye gelince arkadaşlarına ben burada dayılarım Neccar oğullarının yanında biraz kalayım dedi ve bir ay orada kaldı. Dayılarının bütün gayretine rağmen iyileşemedi ve orada vefat etti. Medine'ye defnedildi. Hazreti Abdullah vefat ettiği zaman 25 yaşındaydı. Hazreti Amine, kocası Hazreti Abdullah'ın vefat haberini alınca üzüntüsünden günlerce gözyaşı döktü. Onun gibi birinin bulunamayacağını, herkes tarafından çok sevildiğini, çok cömert ve merhametli olduğunu ifade eden Mersiyeler söyledi. Peygamber Efendimiz doğmadan önce birçok ilahi tecelli zuhur etmişti. Şimdi burada bir duralım. Rabbi, fa فَاَحْسَنَ تَعْد۪يبَهُ diyor Peygamber Efendimiz. Beni Rabbim terbiye etti. O ne güzel mürebbidir. Ne güzel terbiye edendir. Diyorlar ki, bu kadar mükemmel, bu kadar sevilen bir kulu olan Hazreti Peygamber'in niye babası ve valide muhteremesi bir tanesi daha henüz babasını göremeden Hz. Amine validemizle 6 yaşında alemi ailete göndereceklerdir. Niye bu oldu? Diyorlar ki anne ve baba terbiyesi bir insanın terbiyesi için en lüzumlu olan terbiyedir. İyi bir anne ve baba terbiyesi dünyada en mükemmel terbiyedir. Fakat bu en mükemmel anne baba bile olsa Allah'ın terbiyesi muhakkak surette hepsinin terbiyesinden üstündür. O Resulü'nü öyle bir terbiye etti ki en mükemmel anne ve baba bile ona o terbiyeyi veremezdi. Allah Teala bizzat Resulü'nü terbiye etmek üzere anne ve babasını erkencecik, o terbiyeyi ona henüz veremeden, ahirete aldı, cennetine kavuşturdu diye beyan eden alimlerimiz var. Bu hadiseye işaret ettikten sonra iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumlarıyla alakalı bir mevzu olacak. Fakat ondan evvel Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'de babasının göçmesi hadisesinden evvel. Müsaadenizle Mekke şehri hakkında, Mekke-i Mükerreme hakkında bir kısa malumat vermek isteriz. Şimdi orayla alakalı e, metni de okursak Mekke hakkında da bir malumatla ara bir malumatla mevzumuza devam etmiş olalım. Mekke nasıl bir yer? Hz. Peygamber Efendimiz alemin hikkatine sebep olan ilk yaratılmış sebep Allah'ın iradesinden sonra yaratılmış sebep olması gibi Mekke-i Mükerreme'nin de hususi bir özelliği var. Birçok özelliği var. En hususi özelliklerini şimdi müsaadenizle siz okuyun, bendenizle münasebet aldıkça konuşayım inşallah. Eyvallah. Mekke Kur'an-ı Kerim'de Ümmül Kur'a Bekke ve Elbeledül Emin isimleriyle de zikredilmiştir. Mekke ve Bekke Babil lisanında beyt ev manasında olup Amalikalılar tarafından bu yerin ismi olarak kullanılmıştır. Evet yani değişik kavimlerde de kullanılıyor. İnsanlığın tarihi süreci ve seyri içerisinde Mekke bilindik bilinen belki de en meşhur yer. Zaten biz e, Hz. Adem aleyhisselam meselesini, Hz. Havva validemizle buluşma meselesini de burada biraz zikretmiş olalım. İnşallah Mekke hakkındaki bu malumattan sonra Hz. Adem aleyhisselam ile Havva validemizin Arafat'ta buluşması hadisesini de zikretmiş oluruz ki, tam da Kurban Bayramı arefesinde, hac arefesinde e, bu mevzu gerçekleşmiş olur. Okumaya devam edelim. Mekke, Güneyde Yemen'e, kuzeyde Akdeniz'e, doğuda Basra Körfezi'ne ve batıda Kızıldeniz'in limanı Cidde'ye komşu olup Afrika istikametine giden yolların kesişme noktasında iktisadi yönden çok müsait bir mevkide bulunmaktadır. Şehrin kurulduğu kısma Batını Benke ve Mescidi Haram'ın bulunduğu yere ise El-Bata denilmektedir. El-Bata evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Sare validemizden çocuğu olmamıştı. Sare validemiz cariyesi olan Hacer'i azad edip İbrahim aleyhisselamla evlendirdi. Bu izdivaçtan Hazreti İsmail dünyaya geldi. Burada duralım. Mekke-i Mükerreme'ye şehirlerin anası, yerlerin anası denmesinin bir sebebi de İslam alimleri kainatın yaratılırken, mahlukatın sudan yaratıldığını bu su ile beraber dünyanın da su şeklinde su haline geldiğini ve tekrar bu sudan katılaşma halinin de şu anda Mekke-i Mükerremenin bulunduğu yerden itibaren adeta oradan bir hat çekilerek aşağı kadar zemin oluştuğunu ve zeminin oradan yayıldığını ifade ediyor. Zaten el Batha, Batha ismi yayılan yeryüzünde uzayan giden yaygınlaşan manasına geliyor Batha demmesinin hatta Fahrikanet Efendimizin de bir e, ismi Bathî veya Abtahi şeklinde isimleri vardır peygamber Efendimiz. hem Mekkeli demektir hem de nuru ve Mekke'den zuhuru bütün dünyaya oradan yayıldı manasına yeryüzü kendisine mescit kılındı yeryüzü kendisine Aşk meydanı kılındığı manasına Resulullah'ın bir ismi de Bathi veya Ebtahî'dir. Bata denmesinin Mekke'ye sebebini anlatıyordum. Yeryüzü şekillenirken Mekke merkezdi. Biçimlendirildiği ribayet olunmuştur. Ve bu biçimlendirmekle beraber Hz. Adem'in ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaratıldığı toprağın dahi şu anda Kabe'nin bulunduğu yerden alınıp da yaratıldığı rivayetleri de vardır. Dolayısıyla Hucac-ı kefen gibi beze bürünüp Lebeyk Allahümme Lebeyk de Kabe'yi ziyaret ettiğinde Allah'ın beytini ziyaret ettiğinde esasında kendi menşeini de ziyaret etmiş olur. Kendi özünü de zahiren ziyaret etmiş olur. Mekke böyle bir yer. Tabi burada fazla teferruata girmemek için Hemen Mekke'nin oluşumundan sonra e, ticari vesaire merkezi durumu konuşuldu ama Allah Teala buranın yeryüzünden merkez olmasını murad etti. Bunun aşağı doğru iz düşümünden yer küre inşa edildi. Yukarıdaki iz düşümünde de Beyt-i Mamur vardır. Kabe'nin hizasındadır Beyt-i Mamur. Arşta da meleklerin tavaf ettikleri tavafgâh ve mataf Beyt-i Mamur'dur. Mekke'nin böyle bir merkezi özelliği vardır. Ve Resulullah Efendimiz de Mekke'yi çok seviyor. Hem orada doğdukları için, hem de Mekke, kendi menşeine, mebdeyine de işaret ettiği için Mekke'yi çok seviyorlar. Dedikten sonra, Hz. İbrahim aleyhisselamın, Mekke-i Mükerreme ile alakalı tarihini beyan için, tekrar biz metnimize dönelim. Bu izdivaçtan, Hazreti İsmail dünyaya geldi, ve Muhammedi Nur, İsmail Aleyhisselam'a intikal etti. Sare validemiz bu nurun kendisinden intikal edeceğini düşünmekteydi. Bu yüzden son derece mahzun oldu. İbrahim Aleyhisselam'dan Hacer validemizi başka bir beldeye götürmesini istedi. İbrahim Aleyhisselam da Allah'ın emriyle Hacer validemizi ve oğlu Hazreti İsmail'i o zamanlar ıssız bir belde olan Mekke'ye getirdi. Cebrail aleyhisselam ona rehberlik ediyordu. Ama ondan evvelde Hz. İbrahim aleyhisselam nereye götüreceğini ve nasıl götüreceğini yine rüya yoluyla salih rüya şekliyle kendisine bildirildiği kaynaklarda vardır. Rüya burada da önemli bir rol oynuyor yine. Evet. Mekke'nin bulunduğu yere geldiklerinde Ey İbrahim aileni buraya iskan et dedi. Hazreti İbrahim burası ne zirate ne de hayvancılığa elverişlidir deyince Cebrail aleyhisselam Evet öyledir fakat burada senin oğlunun neslinden ümmi peygamber çıkacak ve el kelimetül ulyâ en yüce söz olan tevhid onunla tamamlanacaktır buyurdu Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet eder İbrahim aleyhisselam Hacer validemizi ve henüz onun emzirmekte olduğu İsmail aleyhisselamı Mekke'ye götürdü. İleride fışkıracak olan zemzem kuyusunun yanında bir ağacın altına bıraktı. Yanlarına içi hurma dolu bir sepet ve içi su dolu bir testi koydu. Sonra geriye döndü. Hacer validemiz arkasından seslendi. Bizi buraya bırakmana Allah mı emretti? İbrahim aleyhisselam, ''Evet'' diye cevap verdi. Hacer validemiz büyük bir tevekkül ve teslimiyetle ''Öyleyse Rabbim bizi korur, zayi etmez'' dedi. Ardından İsmail aleyhisselamın yanına döndü. Burada yine duralım. Bir başka rivayette de Hazreti Hacer validemiz geliyor Hazreti İbrahim'in yanına peşinden hafif koşar adımlarla. Diyor ki ''Ya İbrahim doğru söyle.'' Sen herhangi bir kişinin veya diğer hanımının vesairenin tazikiyle mi bunu yapıyorsun? Yoksa gerçekten bir vahiy bir işaretle bizi burada bıraktın? Hayır diyor. Tabii ki ben sizi bir işaretle Allah dilediği için burada bıraktım. Tam bu noktada bırakmamı o istedi dendiğinde hemen tamam o zaman diyor. Hemencecik dönüveriyor Hazreti Hacer validemiz. O bırak dediyse muhakkak en güzelini yapacaktır diyor. Evet. Hacer validemiz ve İsmail aleyhisselam gözden kaybolunca İbrahim aleyhisselam ellerini açtı ve Rabbine şöyle yalvardı Ey Rabbimiz namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını ziraat yapılmayan bir vadiye senin beyti Muharremi'nin yanına yerleştirdim artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki şükrederler. İbrahim 37 Evet, sure İbrahim'de geçiyor. Rabbene inni eskentu min zürriyeti diye ayet Kerimede Hacer Vadimiz uzaklaştıktan sonra dua ediyor. Ya Rabbi, sen dedin diye onları buraya bıraktın. Burada ne bir ot biter, ne bir ticaret, ne bir şey yapılır, hiçbir şey yapılmaz. Ama ben, benim soyumdan seni tanıyıp sana secde edecek, namaz kılacak, bir zürriyet gelsin, ümidiyle onları buraya bıraktım. Yarabbi, ya Rabbi, ne kadar, o kadar güzel bir ahlak abidesi, Allah'ın Resulü olması hasebiyle terbiye sistemine o kadar kendisini vermiş. O terbiyeden hiçbir taviz vermeden nasıl bir muamele yapıyor? Yanındaki insana, onun imtihan sahasına ve Allah'ın muradına muhalif olmaksızın onlar uzaklaştıktan sonra böyle bir duada bulunuyor. Ve diyor ki ya Rabbi sadece bu niyetle onları ben buraya bıraktım. Fakat gönlümün de arzusu onların hiçbir şekilde sen yapmazsın ama onların mutlu ve mesud olmasıdır. İnsanların kalbini onlara meylettir. İnsanların kavuştuğu en güzel rızıklara benim bu evlatlarım, benim bu ailem nail olsun ve onların zürriyeti nail olsun diye dua ediyor. Hala daha, işte bakın 3,5 milyona yakın insan orada. 4, de beraber 4,5 milyon insan değil. Bu kadar insanın ne yediğini ne içtiğini hesap etmek bile akıllara durgunluk veriyor. Maddiyat da olabilecek bir şey değil ve hepsi bol. Hepsi bereketli. Bu ne devletlerin aldığı tedbirlerle bu hale gelmiştir, ne insanlar yanında azıklar götürerek bu tamam ve ikmal olmuştur. Bu serapa, gören gözler için Hz. İbrahim'in kabul olmuş duasıdır. Mekke-i Mükerreme'de aç insan bulamazsınız. Sadece o Mekke'de bulunmalarından dolayı, Allah Resulü'nün nesli paki olan Hz. İbrahim'in duasının berekatıyla, o beyte, o mahalle yaklaşan insanlar, muhakkak surette maddi ve manevi berekete nail olmuş insanlardır. Evet. Biricik yavrusunu ve zevcesini ıssız bir çölde bırakan İbrahim aleyhisselam, onlar için ayrıca şu duayı yaptı. Ey Rabbim! Burayı emin bir belde kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır. El-Bakara 126 Evet. Hakikaten de Beledül emindir. Allah orada bir emniyet verir. Biraz böyle metnin dışına çıkıyoruz ama e, kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Gidenler bunu çok iyi bilirler. Neticede bilmediğiniz bir lisan konuşuluyor belki. 72 millet orada. Yani farklı bir tipi olsa sokakta gördüğümüz bir insandan tedirgin oluruz. Orada öyle bir emniyet vardır ki bu da yine insanların emniyet sistemleriyle olan bir emniyet değildir. Farklı farklı milletlerle oturursunuz, o mümin kardeşliğiyle öyle emin bir vaziyette olursunuz ki, kendi sokağınızda o kadar emin değilsinizdir. Orada gittiğiniz zaman sizi bir emniyet kaplar. Hemen bir emniyet kuşatır. O kadar emindir ki, Geri de bıraktığınız ailenizi, efradınızı, işinizi, gücünüzü bile düşünmezsiniz. Tam oradan ayrılacağınız gün tekrar işiniz, aşınız aklınıza gelir, telaşlanmaya başlarsınız. Oraya geldiğiniz an ilk günü o kadar tanıdık gelir ve ondan sonra birkaç gün kaldığınızda aylarca orada kalmışsınız gibi bir duygu sizi ihata eder. Emniyet Maddi ve manevi, ruhani bir emniyet sizi sarar sarmalar. Ne zaman oradan ayrılmaya niyet ettiniz? Manevi alaka azalır. Ve o manevi alakanın azalmasından dolayı memleketinizdeki avdet edeceğiniz yerin telaşı tekrar sizi kuşatmaya başlar. Bu da yine o emniyete, o eminliğe işarettir. Ne anlaşıldı efendim buraya kadar? Allah Resulü Muhammedül Emin. Emaneti en güzel taşıyan Hazreti Peygamber Neticede peygamberlerin Kendisine emanet edildiği nur En emin şekilde Hazreti Peygamber'e intikal etti Ve bu emniyet öyle bir emniyet ki Beledül eminde tecelli etti Mekke-i Mükerreme'de Emniyeti Hazreti Peygamber'in yaşadığı Günden zamandan başlatılmadı Onun emniyeti Hazreti İbrahim aleyhisselam'dan itibaren O emniyet sağlandı O emniyet üzerine fahre alem zuhur etti Hz. İbrahim aleyhisselam Hem orada iskan ettiği e, Mekke'yi mesken edinen Ailesi için duada bulundu Oradan gelecek olan zürriyeti için de dua etti O bahisleri işliyorduk Şimdi e, metne dönelim tekrar Ve Okumaya devam edelim Bu dualar vesilesiyle Allah Teala haç ve umre yapan müminlerin gönüllerini Mekke-i Mükerreme'ye karşı muhabbetle doldurmakta, ruhlar orada huzur ve sükûna kavuşmaktadır. İbrahim aleyhisselamın Hacer validemizle Hazreti İsmail'in yanlarında bıraktığı bir testis su çok geçmeden bitti. Burada yine bir duralım suya gelmeden evvel. Zaten bu duanın bereketine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz işaret etmektedir. Ben ceddim İbrahim'in kabul olmuş duasıyım diyerek zürriyetinden namaz kılan, namazı tebliğ eden ve Allah'a muti olan en güzel şekilde itaat eden bir kul oluşunu dahi tevazuyla zaten nuru evvel olan o Hazreti Peygamber ceddimin mübarek duasıdır diyerek de işaret etmiştir. Evet. Hacer validemiz su bulmak ümidiyle Safa ve Merve tepeleri arasında yedi sefer koşarak gidip geldi. Bu iki tepe arası yaklaşık 400 metre kadardır. Hacer validemiz bir taraftan koşuyor, diğer taraftan da Hz. İsmail'e bakıyordu. Orada değil insan uçan bir kuş dahi yoktu, hiçbir yerde hayat emaresi gözükmüyordu. Hazreti Hacer Merve tepesine çıkınca bir ses duydu. Kendi kendine ''Sus, dinle'' dedi. Sonra iyice kulak verdi ve aynı sesi bir daha duydu. ''Tamam, sesini duyurdun, yapabiliyorsan bize yardım et'' diye seslendi. Bir de baktı ki, zemzemin olduğu yerde bir melek topuğuyla veya kanadıyla yeri kazmakta. Nihayet su göründü. Büyük bir sevinçle Rabbine şükretti. Hacer, akıp gitmesin diye suyun etrafını eliyle çevirmeye suyu avuçlayıp kırbasını doldurmaya başladı. Suya da dur, dur manasında zem, zem dedi. Bir rivayete göre Hacer suyu avuçladıkça avuçladığı kadar yerden kaynıyordu. Hala daha öyledir. Ta o günden bu yana bütün insanlık o sudan içmiştir. Bütün insanlık o su ihtiyacını affedersiniz hatta ilk zamanlarda hayvanların su ihtiyacını bile oradan karşılamıştır. Hala hazırda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e beyan edilen hac emrine tabi olan müminler, binlercesi, yüzbinlercesi, milyonlarca hacı, umreye giden kardeşlerimiz hepsi oradan zemzem almakta, oradan su çekilmekte, Mekke'ye ve Medine'ye oradan sular pompalanmakta ve bir gram dahi eksilmemektedir. Eskiden kuyu halindeyken bazı günler taşarmış. Heh! bu gece kadir gecesi derlermiş. Hep aynı seviyede dururmuş. Şimdi koca koca pompalar, motorlar bağlandı. Ta Medine'ye kadar binlerce, milyonlarca insan su içmekte ve hala o su eksilmemektedir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o Zemzem'i kendi haline bırakıp suyun etrafını çevirmeseydi Muhakkak ki zemzem, devamlı akan bir kaynak olurdu. Buhari, Enbiya 9. Nehir gibi akardı diyor. Şu anda kuyu gibiyse, İsmail'in annesi eliyle çevirdiği için öyle kaldı diyor. Allah'ın hususi bir lütfu olduğunu, bu aileye mahsus bir lütfu olduğuna da ayrıca işaret vardır. Onun çevirmesiyle o kapta kalması, onlara has bir mucize olduğuna işarettir. Hz. Peygamber'in ailesine, nesli pakine, hususi verilmiş bir hal olduğunun işareti o kendi elleriyle çevirdiğinde o suyun ona itaat etmesidir. O suyun çıkması onlara bağlı olmasaydı onun çevirmesiyle de kalmazdı. Ama onlara ikram edildiği için etrafını çevirmesiyle beraber kuyu halinde kaynak halinde kaldı. Yoksa nehir olacaktı gidecekti akacaktı. Evet. Ana oğul kurak ve ıssız olan bu beldede hayatlarına sadece zemzem ile devam ediyorlardı. Oradan geçen Cürhüm kabilesi, bir kuşun sürekli bir yere doğru indiğini ve sonra tekrar havalandığını gördüler. Bunun bir hayat emaresi olabileceğini düşünerek oraya iki kişi gönderdiler. Şimdi onları rızıklandır diye dua etti, zemzem zuhur etti Hazreti İbrahim'in. İnsanları da onlara karşı meylettir. Allah'ın mahlukatı insanlar da onlara meyletsin, bu aileme muhabbet etsin, meyletsinler diye dua etmişti. Akabinde bu da zuhur edecek tabii ki. Dinliyoruz. Gelenler... Zemzem suyunu görünce Hacer Valide'mizden buraya yerleşebilir miyiz diye izin istediler. Allah Allah. Hacer Valide'miz suya mülkiyet iddia etmemek şartı ile izin verdi. Böylece Mekke'ye ilk yerleşen kabile Cürhimi'ler oldu. Zamanla Mekke gelişti ve bir şehir devleti haline geldi. Yemen'den göç eden Huzaalılar alılar Cürhimi'lerden yerleşme izni istediler. Talepleri kabul edilmeyince onlarla savaşarak şehri 207 tarihinde ele geçirdiler. İsmail oğulları bu savaşta tarafsız kaldıkları için alılar onlara dokunmadılar. Huzaalılar Mekke'ye uzun bir süre hakim oldular. Zamanla İbrahim aleyhisselamın dininden büyük ölçüde saptılar ve putperestliğin yayılmasını sağlayarak insanları dalalete sürüklediler. Hubel adında bir put dikip ona taptılar. Hazreti İsmail'in nesli olan Kureyş kuvvetlerince Kusay'ın başkanlığında harekete geçerek Huzaa'lıları 440 senesinde şehirden uzaklaştırdılar. Kusay, Mekke şehir devletinin parlamentosu hükmünde olan Darun Nedve'yi kurdu ve cemiyetin idaresi, dini vazifelerin ifasıyla alakalı müesseseler ihtas etti. Tabi kıymetli dinleyicilerimiz bu bahisleri okurken, ...teferruatı vermeden biraz da konu ilerlesin diye biz kesmeden dinliyoruz. Anlaşılıyor ki tarihi malumat isteyenler... ...ayrıca tarih kitaplarına, İslam tarihi kaynaklarına bunları bakarak... ...öğrenebilirler, bunları tahsil edebilirler. Biz sadece kulak dolgunluğu olsun, aşinalık olsun diye... ...okumakla iktifa ediyoruz. Bilenler zaten bilgileri tazelemiş oluyorlar. Darun Nedve'nin başkanlığı... ...savaş sancağı muhafızlığı, kıyade... Kabe'nin hizmetleri, sidane, hicabe, hacılara su ikram etme, sikaye ve vergilerden elde edilen gelirlerden hacılara yemek verme, ridane gibi vazifeler bizzat Kusay tarafından yerine getiriliyordu. Yani öyle bir şehir ki devlet gibi, nasıl devlette belli bir parlamento var, o devlette bakanlıklar var, o şehir öyle bir yerleşik bir düzene ve birçok, ticari vesaire siyasi hadiselerin merkezine dönüşüyor ki küçük bir devlet haline alıyor. Hatta büyük devletlerde bile bulunmayacak bir düzen orada başlıyor. Aynı ulaşım e, efendim Enerji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı falan nasıl hani bir devlette olur? Orada da sancak tutma vazifesi, gelenleri ağalama vazifesi, suyun dağıtımı meselesi gibi bir nevi bakanlıklar kuruluyor ve bunlara vaziferi insanlar getiriliyor. Hatta buradan hareketle o vazifelerden dolayı bir eşrefiyet, işte o vazifeyi yaptığı için ayrı bir statüye kavuşan insanlar, zümmeler, aileler zuhur ediyor. Onu anlatıyor burada. Evet. Vefat ettiği zaman bu vazifeleri, dört oğlundan ikisi olan Abdüddâr ve menefa kalmasını vasiyet etti. Bu vazifeler babadan oğula geçerdi. Mekke arazisi ziraate elverişli olmadığı için, Orada yaşayan ahali maişetini ticari faaliyetlerden sağlardı. Bu sebeple Mekke'nin Arabistan yarımadasında hem dini hem de ticari açıdan önemli ve merkezi bir yeri vardı. Mekke'deki ticari faaliyetler yaz-kış devam ederdi. Yaz seferleri Suriye taraflarına, kış seferleri ise Yemen taraflarına yapılırdı. Düzenledikleri kervanlarda mallar develerle taşınır, bazen develerin sayısı 2500'e ulaşırdı. Bu ticari kervanlar Mekke için o kadar ehemmiyetli idi ki Allah Teala Kureyşlileri imana ve ibadete davet ederken onlara lütfettiği bu müstesna nimeti hatırlatmaktaydı. Ve Bismillahirrahmanirrahim li ilafi Kureyş diye başlayan Kureyş suresi Allah Teala'nın Mekkelilere verdiği hususi iltifatı Kureyşlere verdiği hususi güzellikleri nimetleri hatırlatmak meyanında onlara imanı ve bir defa daha üzerindeki nimetleri düşünerek Allah Resulü'ne tabi olmayı hatırlatan ayetlerdir. Kureyş Suresinin tefsirine ve muayene bakarak yine kardeşlerimiz bundan istifade edebilirler. Siyasi hakimiyetten mahrum ve karışıklık içindeki Arap yarımadasında bu tür iktisadi teşebbüsleri emniyetli bir şekilde yapmak hayli zor olmakla birlikte haram aylarda bu emniyet tam olarak temin ediliyordu. Mekke'nin bu hususta bile farklı bir mevki olduğu görülür. Yani Mekke'deki nizalar, tartışmalar bile bir kanuna bağlanmıştır. Yani Mekke'de kendine ait e, bir şekilde medeniyet dediğimiz, bugün insanlık aleminde medeniyet dediğimiz bir sistem var, sistemli bir yerde. Yani Mekke yaratılış bakımından şehirlerin anası olduğu gibi Ayrıca insanlığın merkezi olma bakımından ve merkezi idare bakımından da enteresan bir konuma sahipti. Mekke civarında Ukas, Mecenne ve Zülmecaz panayırları kurulurdu. Cahiliye devrinde de ibadet olan haç zamanında kurulan bu panayırlar çok kalabalık olurdu. Bunlar vesilesiyle ticari hayata bereket gelir ve Mekkeli tüccarlar bol kazanç sağlardı. Yani anlaşılıyor ki siyasi sahadan... İdari açıdan bir ehemmiyeti var, ticari açıdan bir ehemmiyeti var, kanunlarla velev ki örfen olsun bunlar. Bir statüye sahip Mekke, bir de ayrıca kültürel bir yapısı var. Panayırlar düzenleniyor, etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler bir nevi bizdeki turistik veya kültürel etkinlikler olarak düşünülebilir. Çok canlı, yani çok aktif bir yer, her bakımdan çok kabul gören insanların teveccüh ettiği bir mahal o zaman Mekke. Fakat tabi Mekke denilince bizim ilk aklımıza gelen Kabe-i Muazzama. İstiyorsanız biraz da size verdiğim metinden birkaç sayfa e, geçelim. Kabe'nin tarihini de bu mübarek günlerde kısmen zikredelim diye biraz da Kabe'nin tarihinden bahsedelim. Eyvallah. Lügatte küp şeklinde nesne manasına gelen Kabe, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde zikredilmektedir. Ayetlerde Beyt, Beytullah, El Beytül Atik, El Beytül Haram ve El Beytül Muharram, El Mescidül Haram gibi muhtelif isimlerle de anılan Kabe'ye halk arasında ekseriyetle kabeyi i Muazzama denilir. Hazreti Adem aleyhisselam yeryüzüne indirildiğinde Mekke'de Beytullah'ın bulunduğu yerde bir mabet inşa etmekle vazifelendirilmişti. Allah Teala şöyle buyurur, Şüphesiz. Alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, mabet, Mekke'deki Kabe'dir. Demek ki Kabe-i Muazzama Hz. İbrahim zamanında tekrar duvarları üzerine yükseltiliyor tufandan sonra falan ama zaten ileride anlatacak. Fakat Kabe'yi ilk inşa eden ilk insan, Allah Teala hususi bir mabet, ibadet, yeri ibadetgah yapılsın diye Hz. Adem Aleyhisselam'a vahyediyor ve Hz. Adem Aleyhisselam da bunun üzerine Kabe'imi i inşa ediyor. İlk insan ve ilk beyt, ilk şehir o en son gelecek fakat nuru ilk olan Hz. Peygamber'i barındıracak yer Kabe ve Mekke. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Zer radiyallahu anh'ın bir sualine cevap olarak Yeryüzünde ilk inşa edilen mescidin Mescid-i Haram, ikinci inşa edilenin ise Mescid-i Aksa olduğunu beyan buyurmuştur. Görüldüğü gibi Mekke Vadisi ilk insanla birlikte seçilip mukaddes kılınmıştır. Kabe Nuh tufanından sonra uzunca bir süre kumlar altında kaldı. Hazreti İbrahim seneler sonra hanımını ve oğlunu bıraktığı Mekke'ye geldiğinde İsmail aleyhisselama Rabbimin emri var bir beyt inşa edeceğiz. Sen de bana yardım edeceksin dedi. İsmail aleyhisselam taş taşıdı. Hazreti İbrahim de beytin duvarlarını inşa etti. Yalnız burada yine Hazreti İbrahim aleyhisselam o beytin inşa edileceği yeri yani eski yeri nereden inşa edeceğini yine rüya ile salih rüya ile bilmiştir. Allah Teala Hazreti İbrahim aleyhisselama rüyada göstermiştir Kabe-i Muazzama'nın yerini. Evet. Makamı İbrahim diye bilinen ve üzerinde İbrahim aleyhisselamın ayak izi bulunan mermer de Kabe duvarları inşa edilirken asansör vazifesi gördü. Tabi burada bizim anlamamız için asansör deniliyor. Çünkü o taş yükselip Kabe-i Muazzama'nın duvarlarını inşa için Allah tarafından verildi, yapıldı gibi bir malumat yerine o yükselme işini duvarları inşa ederken iskele vazifesini, ya yukarıya taş taşınırken yükselme, alçalma hadisesini Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e verdiği, kullanması için ihsan elediği bir taş ile yaptırtıyor ki hala hazırda bugün makamı İbrahim diye etrafı bir ile çevirili bulunduğu o taşın yeri ziyaretgahtır ziyaret edilmektedir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor ve şöyle diyorlardı Ey Rabbimiz Bizden bunu kabul buyur Şüphesiz sen işitensin bilensin El Bakara 127 Tabii detaylara girmiyoruz ama o kadar üzerine düşünecek şey var ki Allah'ın emriyle Allah'ın işaretiyle yapılmış bir hizmet Allah rızası kastetilerek Allah için yapılmış bir ibadet Fakat o hizmetin sonunda peygamberlerin o iki peygamberin baba ve oğul peygamberin söylediği sözle dikkat çekiyor Hz. Allah bunu bizden kabul eyle ya Rabbi yani biz bunda anca aracıydık ama ola ki senin rızana muhalif bir şey olabilir veyahut biz senin lütfuna karşı nasıl şükredebiliriz ancak bunu bizden kabul etmeni niyaz ederiz şeklinde hizmetteki tavazuyu da bize öğretiyorlar ve talim ediyorlar Kabe'yi inşa eden değil bir cami yaptı diye kasılan bir insan. Allah'ın emriyle Kabe'yi inşa eden bir zatın bunu lütfen keremen bizden kabul eyle ya Rabbi diyerek tevazuun bir kulda olması gereken mahviyetin ve abdiyetin en güzel ölçüsünü göstermiş oluyorlar. Evet. İbrahim Aleyhisselam insanların Kabe'yi tavafa başlamalarına bir alamet olsun diye haceri esved'i Kabe'nin bir köşesine yerleştirdi hacer Esmet, Hz. Adem zamanında indirilmiş bir taştır ve Hz. İbrahim aleyhisselam yine bu taşı şu anda sarayın bulunduğu kralın sarayını inşa ettiği Ebu Kubeys tepesinde yine Allah tarafından gösterilen rüya ile Nuh tufandan sonra taşın orada olduğunu haber almış ve taşı oradan çıkartıp Kabe-i Muazzama'nın köşesine yine Hz. İbrahim aleyhisselam yerleştirmiştir Ebu Kubeys tepesinde bulduğu taşı evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre bu siyah taş cennetten çıktığı zaman sütten ve kardan daha ak olduğu halde insanların günahları onun kararmasına sebep olmuştur firmizi haç 49 877 evet bembeyazmış Hz Adem zamanında indiğinde bembeyazmış sütten daha beyaz kardan daha ak bir vaziyetteymiş ama insanların günahla teveccühünden dolayı simsiyah olmuş da Hacerul Esved siyah taş manasını almış. Dolayısıyla Hacerul Esret taşı demek de çok galatı meşhur olmuş ama biz fazla şöhretlendirmeyelim bu hatayı. Galatı meşhur olmasın. Hacerul Esved taşı denmez. Hacerul Esved zaten siyah taş demektir. Siyah taş taşı gibi oluyor ki yanlış bir cümledir. Evet biz tekrar Mednimize geçelim istiyorsanız. Ayrıca cahiliye ve İslam dönemlerinde birbiri ardınca meydana gelen yangınların onu daha da siyah bir hale getirdiği rivayet edilir. Nitekim bu siyahlığın sadece görünen kısımda bulunduğu, Haceri Esved'in Kabe duvarına gömülü kısmının hala beyaz olduğu bildirilir. Evet. Mücahit şöyle demiştir. Abdullah bin Zübeyir radiyallahu anh, Beytullah'ı yenilemek için yıktığında Haceri Esved'e baktım beytin içinde kalan kısmı beyazdı. Allah Allah. Karmatiler yerinden söküp götürmüş oldukları Hacer-i Esved'i Hicri 339 senesinde iade ettiklerinde yerine konulmadan önce Muhammed bin Nafi el-Huzayi onu incelemiş ve şöyle demiştir. Burada hemen bir parantez açalım tabi büyük tarihi malumatları çok kısaca geçiyor kitapta. Zaten şu ana kadar tarihi malumattan bile dinleyicilerimizi sıkılma ihtimali var. Sıkılmasınlar. Bir müddet Hacerul esvet çalınmıştır. Peygamber Efendimiz'den sonra. Bu malumatı çok kişi bilmez. Yani bugün Huccaç, Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken hacıül Esved'i öpmek için birbirini çiğniyorlar. Fevkalade kötü bir haldir. Bir de şunu düşünsünler bu tarihi hadiseyi. E bir müddet, 7 sene, sene miydi, kaç seneydi? Uzunca bir müddet Hacer-ül Esved'siz Kabe'yi tavaf edenler de var. Şimdi onların hacları olmadı mı? Çalıyorlar. Efendim nasıl çalınır? Allah'ın beytine niye müsaade etmiş? Müslümanların gafletine de işaret var burada. Allah Teala'nın Hacer-ül Esved'in bulunmasından evvel Hazreti İnsan'ın itibar edilmesi hususunda da bir işaret olabilir bu. Bundan sonra insanların birbirini çiğnemesi, hacer esvet öpeceğim diye birbirine eziyet etmesi fevkalade kötü bir haldir fakat biz tamamıyla tekrar bu mevzuyu bırakıp konumuza dönersek bir müddet o karmatiler denilen e, yanlış hatırlamıyorsam Habeş civarında bir kavim e, Hacerül Esvedi yerinden söküyorlar oradan bir medet umarak veya işte kendilerince oradan bir onun üzerinden siyaset yapma ümit ediyorlar fakat daha sonra ...manen de korkutulduklarından dolayı daha fazla o tazlike dayanmıyorlar, başlarına bela gelecek diye iade ediyorlar. O zaman işte diyor ki, Nafi el-Huzayi, baktım diyor, Kabe-i Muazzama'nın içinde kalan kısmı bembeyazdı diyor. Hacer-i Esved'in ön kısmı siyahtı diyor. Evet. Karmatiler yerinden söküp götürmüş oldukları Hacer-i Esved'i, Hicri 339 senesinde iade ettiklerinde, yerine konulmadan önce... Muhammed bin Nafi el-Huzayi onu incelemiş ve şöyle demiştir. Hacer-i Esvedi yerinden sökülmüş olduğu halde inceledim. Siyahlık sadece baş tarafındaydı. Diğer tarafları ise beyazdı. Yine Hicri 1039 senesinde Kabe büyük bir sel neticesinde yıkılmıştı. Yeniden inşa edildiği esnada orada bulunan İmam İbni Allan el-Mekki inşaatın safalarını izleyerek tafsilatıyla kaydetmiş, ve Hacer-i Esved hakkında şunları söylemiştir. Hacer-i Esved'in Kabe içinde örtülü kalan kısmının rengi makamı İbrahim gibi beyazdır. Kabe'nin inşaatı tamamlanınca Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselam Allah'a şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan kıl. Amin. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Amin. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbelerimizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin ey Rabbimiz. Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek ve onların nefislerini teskiye edecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. El-Bakara 128-129 Kabe'nin inşaatı bittikten sonra Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a bütün insanları hacca davet etmesini emretti. Evet e, bu bahisi de e, inşallah programın sonuna yetiştirelim. Hacca çağrılma meselesi lebbeykin manasıyla inşallah bitirelim. İnsanları hacca davet et. Yürüyerek veya zayıflamış binekler üzerinde uzak yollardan her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. El 27. Hz. İbrahim aleyhisselam bunun üzerine bu ayet üzerine vahyedilen bu ayet üzerine çıkmış bir rivayette Safa tepesine bir rivayette Ebu Kubeys tepesine Ey insanlar ey naz hacca gelin Allah'ın beytini tavafa gelin Allah'ın beyti yeniden inşa olundu Allah'ı tekbirleyerek Allah'ı tazim ederek tavafa gelin diye dört bir yana bağırmış ufukta bir ses işitilmiş. Lebbeyk! Lebbeyk! Lebbeyk Arapça emret demek. Emrin bağışım üzere hemen emret canım feda, can baş üzere demek. Ufuktan gelen bu sesi işitmiş Hz. İbrahim aleyhisselam ve Rabbine sormuş. Ya Rabbi, ben insanları çağırdım ama Lebbeyk sadasında işittim ama insanları göremiyorum. Bu hitabıma kimler karşılık verdi deyince Hz. Allah Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu Hz. İbrahim'e Ya İbrahim bu işittiğin ses kendisine beytimi nasip edeceğim insanların ruhlarının sesidir. Biz ihrama büründüğümüzde Lebeyk, Allahümme Lebeyk dememizin sebebi ve bunu söylerken coşkulu bir şekilde söylemek zaten sünnettir. Gafil böyle miskin bir şekilde arada bir söylemek değildir. Coşkulu bir şekilde Lebbeyk beklememizin sebebi budur. Evvelden ruhumuzun verdiği sözü bu cesede bölündükten sonra işittiğimizi fark ederek Lebbeyk, biz ruhumuz işitti bu sözü. Ya Rabbi madem ki ruhumuz işitti ki işitmeseydi biz buraya gelmeye muvaffak olamazdık. Sen çağırdın da biz buraya geldik. Lebbeyk, Allahumma Lebbeyk diye yollara dökülüyor. kabe tavafa koşuyoruz. Allah bu lebbeyk sadalarıyla bizleri hem eylesin. Her emrine, her muhabbetle çağrışına lebbeyk Allahümme lebbeyk diyen kullarından eylesin. Amin. Ve şu anda lebbeyk diye beytini tavafa koşanların haccını kabul ettiği gibi bizleri de o haccıların kalplerinde, dualarında bulunarak beraber eylesin. Amin.